Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Sevan Değirmenciyan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. <gülüyor> ee, bir süredir programımızda devam ettiğimiz e, her daim güncel kalan yazarlardan birini daha bugün konuşacağız. Ve bugün konuşacağımız yazar Yervan Todyan. Ee, şimdi bu... E, Programda aslında biz çok yazarlardan bahsetmiyorduk ama e, bir süredir artık bahsediyoruz. Çünkü hı. işte daha önce Suat Derviş'i konuştuk, Yesayan'ı konuştuk. Mesela onlar da çok hani, tırnak içinde kanon dışı yazarlar olduğu için yeni yeni aslında biraz e, ilgi görmeye başladılar. Belki Yesayan 5 yıldır falan daha şey. Aslında Odyan bunlara göre daha önceden beri e, bilinen özellikle Yoldaş Pan Panchuni çok doğru. meşhur bir eser. Ama isterseniz oradan başlayalım. yervan Odyan kimdir? Ee, nasıl bir yer işgal eder edebiyat tarihinde? Evet yervan Odyan dediğiniz gibi İzabele hani Sayan'dan vesaire çok daha önce de edebiyat hayatına girin bir yazar. Kendisi 1869 doğumlu. Yeniköy'de doğuyor. Aslında çok iyi bir ailenin evladı. Amcası Krikor Odyan. Osmanlı... Anayasal e, faaliyetlerinde çok önemli rol üst üst üstlenmiş bir şahıstı. Hatta e, evde eğitim verecek kadar yeğenine de e, yetkin e, nüfuzlu biri. E, Odyan'ın e, babası da e, Dışişleri Bakanlığı'nda, Hariciye Nezaret'inde vesaire çalışan bir isim. Çok büyük bir kütüphaneye de sahipler ve Odyan böyle bir eğitim almış. Fakat belki de hayatı aldığı eğitime ters orantılı bir hayat. Hani böyle eğitim almış birilerinin çok daha fazla, çok daha farklı yerlerde olmasını bekliyor insan. Fakat Yervant Odyan kendisini yaz, edebiyat hayatına atmış ve dönemin ileri gelen... ...gazetelerinde henüz çok gençken yazılar yazmaya başlıyor. Dönemin en önemli gazeteleri tabii hani Arevelk, Masis, Hayrenik... ...hani Zohraplar'ın neslinin, Arpiyaryan dönemin en önemli yazarlarından biri... ...kendisinin kurduğu gazete. Realist edebiyatın şekillendiren gazeteler bunlar orada o nesille edebiyata başlıyor. Hatta çok enteresan bir anekdot anlatır kendisi. Hani çok genç Gençliklerine vurgu yapmak için hani okurlar gazeteye gelirlerdi, hani e, bizle görüşmek isterlerdi, hani o nerede, RPR yan nerede, mesela Paşalı yan nerede derdi. Bize de şey dedik, hani onlar yok, onların çocukları burada. <gülüyor> yani o kadar gençlik çünkü e, insanlar karşılarında bizi gördükleri takdirde hani yazdık yazdıklarımıza inanmayacaklar, hani yazdıklarımızın ciddiyeti kay kaybolacak diye bir intibaları varmış. Hani bu ortamlarda edebiyata girmiş ve 1896'da da e, o Osmanlı Bankası baskınından sonraki dönemde başlayan e, er, er, Ermeni diyelim o kıyımından sonra hemen kendini e, bir vapura atıp e, solu Mısır'da almış da bir insan. E, ve 12 yıl e, yurt dışında geç, geç, geçiriyor türlü çeşitli maceralar atlatarak hani İngiltere'den Hindistan'a kadar e, yolculuklar yap yaparak hiçbir şeye sahip değil. Hani çoğu zaman hani o kadar fakir ki e, Hristiyan mis, misyonerlerin dağıttığı e, o çadırlardan yemek yeme e, e, şeyine bile gelmiş bir insan. Hatta öyle çok dini bütün de değil. Hani ben Hrist, Hrist, Hristiyan'ım, imanlıyım deyip oralardan yemek yermiş. Ve daha sonra da aslında Yervant Odyan'ı Yervant Odyan yapan 1908'den sonraki ürettikleri diye biliriz. Şimdi aslında biz bugün programımız tabii ki Odyan'la ilgili konuşacak çok şey var. Biraz programımızda Abdülhamid ve Sherlock Holmes'den bahsetmeyi düşündük. Abdülhamid ve Sherlock Holmes gerçekten çok ilginç bir roman. Fakat bu sizin son zamandaki çalışmalarınızdan sonra hayli ilginç bir roman olduğunu hı hı. gördük. Biraz bu kitaptan bahsedebilir miyiz? Yani Abdülhamid ve Sherlock Holmes zaten Türkiye'deki ilk Sherlock Holmes pastici Türkçe'de. Doğru. Ondan yani... ...sonra bir yaklaşık 15 sene geçmesi gerekecek... ...yine bir Şerrokomş pastişiyle tanış... ...dünyada da ilk Şerrokomş pastiş, pastişlerinden... ...neredeyse <gülüyor> e, denilebilir... ...tam bilmiyorum ama... ...ona da ilklerinden biri olma ihtimali yüksek... ...yani bu kitap... E, ...yani... ...hem polisi edebiyat açısından ilginç... ...ama Osmanlı edebiyat açısından ilginç... ...Ermeni edebiyat açısından ilginç... ...fakat bu kitabın... Yayınlanma süreciyle ilgili yani siz yeni bir sürü yeni şeyler öğrendik <gülüyor> sizin yazınızdan biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii hani az önce de dediğim gibi 1908'den sonra İstanbul'a dönüyor ikinci Meşrutiyetten sonra İstanbul'a dönüyor ve o dönem zaten hani Abdülhamit e, düşmüş değil fakat Hı. hani Abdülhamit'in yerine artık e, İttihat ve Teraki Hükümeti kurulmuş. Anayasa tekrar e, işliyor vesaire ve Abdülhamit ve çevresi çok e, ilgiye masar sarayda neler olmuş. İşte o Hı. 12 yıl ya da o daha, daha öncesinde tabii hani neler dönmüş vesaire böyle bir giz perdesi. Var ve insanlar bunu çok merak ediyor. Ermeni edeb edeb edebiyatında da 19. yüzyıl sonlarında zaten tefrika romanlar çok büyük ilgi duyuyor. Yani Ermeni ede edebiyatının diye bil biliriz ki en önemli eserleri tefrika roman halinde yayınlanmış. Ve Yervant Odyan da döndükten sonra artık tefrika romanlar yazmaya başlar. Ee, ve çok büyük bir yetenek tabii. Hani her gün öyle e, uzatmak konuyu e, bazen hani e, bugünkü dille konuşarak olsak reyting alan bir romanı çok da uzatarak yıllara yaymak üzerine çok büyük bir usta ve tabii Abdülhamit'in ve Sherlock Holmes'u bir romanda birleştirmekte hani herhalde kendisinin parlak fikirlerinden çok biri parlak, evet. e, olmalı. Hani bu kadar esrarengiz bir e, padişah Abdülhamit o dönemde ve yine bir, bir bir bir bir o kadar esrarengiz o dönemin Osmanlıları için Sherlock Holmes ki Abdülhamit çok sık okuyor çok. Sherlock Holmes'ü. Hatta özel çevir, çevirmenleri var. Sherlock Holmes romanları çevirtiyor, hikayeleri çevirtiyor. Hatta işte Arthur Kenan Doğulu Türkiye'ye davet ediyor. Nişanı nişan var nişan veriyor. veriyor. Mecidiyenin niş, nişanıyla onur, onurlandırıyor kendisini vesaire vesaire. Hani e, gerçekten e, halkın halkı yakalıyor. Zekice bir buluş. Çok zekice <gülüyor> bir buluş ve e, tabii e, Ermenice yazmıştır hep Yervantodyan'ın. Evet. Yervantodyan'ın bütün üretimleri üret, üretimi şu anda bildiğimiz boyutuyla hı hı. Ee, Ermenice ee, Türkçe yazdığı herhangi bir eser yok ee, Türkçe yazmaya başlıyor Arevelk gazetesi o, o dönem yayınlanan ki kendilerinin o eski gençken yayınlanıkları Arevelk'in de bir hani devamı niteliğinde de diye diyebiliriz. Çok enteresan bir ilke imza atıyor tekrar gazeteyi Osmanlıca ve Türk Osmanlıca ve Ermenice olarak yayın yayın yayınlıyorlar. Bu o zamana kadar görülmüş de bir şey değil. Hani Ermenice harfli Türkçe yayın yayınlanıyordu tamam. Fakat direkt Osmanlıca harf harflerle, yani Arap harfleri Türkçe Türkçe şekilde ve şey diyorlar. Hani en önemli makalelerimizi bundan sonra Osmanlıca da yayınlayacağız ki hani Osmanlılarda takip etsinler evet. gündemi ve bu roman da öyle yayın yayınlanıyor çok ilginç. Hani ilk ilk sayfada Ermenice olarak yayınlanıyor. Arka sayfa sayfada da Ermen Osmanlıca olarak Arapça harfleriyle Osmanlıca olarak yayın yayınlanıyor ve bun, bun, bun, bunların gidişatına bunun giriş hatına baktığınızda hani içerik olaraktan benzer. Hani içerikte farklılıklar yok. Fakat e, önceleyen bir şey var. Ermenice olarak yayınlanan kısmı fasikül fasikül de yayınlanmaya başlamış bir süre sonra. E, hani direkt Ermenice olarak yayınlanmış. Eser sonlanmadan henüz. Bu da ilginç. Evet. E, farklı tanıklıklardan öğrendiğimiz şu ki aynı zamanda roman e, Rumca olarak da tefrika ediliyor. Bu da ilginç. Evet. Ben o gazetenin hangi gazete olduğunu bulamadım. Hı hı. Fakat e, araştırmalarım devam ediyor. Eminim Lütfen. ki hani Rumca olarak da bir gazete tefrika edilmiş. E, bu da çok ilginç. Evet, hani bir çok. roman yayınlanıyor aynı anda hem tabii. Ermenice hem Rumca hem Osmanlıca olarak. Hani Osmanlıcası ve er Ermeyancası aynı gazetede bir proje olarak yayınlanıyor tamam. Fakat diğer yandan o kadar ilgi uyandırmış ol evet, ol olmalı ki Rumlar da kendi dillerinde yayın yayınlıyorlar. Ee, bir enteresan da şu e, hani çevirmenin meçhul. Evet. Hani çevirmenin kim olduğunu biz bil bilmiyoruz. Bundan hemen sonra yayınlanan Salih Hanım ve evet. e, ya da ordu müstebise karşının çevirmeni belli. Fakat bunun çevirmenin belli değil. Ama bir tahmininiz var galiba en azından. Şu olabilir. Diye. Yok. Şu anda yok. Yok. Yok hani hiçbir isim yok. Hatta gazetede ilanlar veriliyor. Hani çevirmen arıyoruz. Evet. Vesaire diye. Hani buradan belli ki hani orada bir pro profesyonel bir çevirmen var ve kendisi bu işi yapıyor. Ee, şöyle enteresan bir şey var fakat hani Ermeniceler yayınlanıyor. Üç cilt olarak Hani bugün sizin yayınlandığınız gibi ciltler değil tabii. Çok da öyle fasükül fasükül, yüzer say, sayfalık diyelim. Ciltler olarak yayınlanıyor ve yayını sona eriyor. Onun da, o da reklam ediliyor tabii. Hani kitap olarak da bugün ulaşmanız mümkün. Alın okuyun vesaire vesaire. Diğer yandan Türkçe olarak yayınlanması. Hani Türkçe kitap 9 sayfa. Evet. Baya büyük. Biraz daha iş. fazla evet. Hani burada... Çok daha ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Ee, Ermenice e, de ol, olmayan 400 sayfa var. Evet. Çok ilginç. Çok hani ilginç, evet. hatır Hatırlarsınız o kısmı. Hani e, Salih Hanım e, İstanbul'dalar bunlar artık bir gemiden bahsediyor. E, adını unuttum. Şimdi B' ile başlayan bir isim vardı. Batavya. Batavia gemisiyle ayrıl, ayrılıyorlar vesaire. Böyle bir sah sah sah sahneyle sona eriyorlar. Fakat e, Türkçe roman devam ediyor. Hmm, oradan itibaren. Evet. Hani Sherlock Holmes romanın çok az bir, bir kısmında var. Hani bir yere kadar Sherlock Holmes var. E, daha sonra kendisi İngiltere'ye dönüyor. Ve e, hani İstanbul'da başka bir e, şey başlıyor diyelim. E, konu başlıyor. <gülüyor> Ama Türkçe'de böyle değil. Hani daha sonra Abd Sherlock Holmes'un tekrar Türkiye'ye döndüğünü gör görüyoruz. Abdülhamit'i tamamen yıkıyorlar. Tahtından ed ediyorlar ve hatta orada bir tiradı da var. En sonunda. Evet komik hani, bir tirad biraz. Evet hani işte sizin <gülüyor> gele geleceğiniz İngil İngiltere iledir, işte İngiliz halkıyladır vesaire diyerekten. Konu kapanıyor ki Ermenice'de bunlar kesinlikle yok. Evet biraz e, yine devam edelim romanın içeriğine dair de bir ara verelim isterseniz Peki. bugün madem Abdülhamit Veşar'la komşu konuşalım demiştik Hamidiye marşını. Oldu. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında Sevan Değirmenciyan ile Yervant Odyan ve Absalomit Beşarlık komisi konuşmaya devam ediyoruz. Biraz bu çevirilerden bahsetmiştik ilk bölümde ama kitabın çevirileri sadece Rumca, Ermenice ya yani da Ermenice asıl e, orijinal dili ve Türkçe ile bitmiyor aslında. Evet. Değil mi? Türkçeleri bitmiyor. Rumca olarak ayrı bir kitap olarak yine yayınlanıyor hmm. 1912'de e, Tahidromos Kitaplığı adlı bir seriden Gerardo Mat matbasından e, ve e, hani Ermenice'nin aksine Osmanlıca ve Rumca baskılarının kapakları çok güzel. Hmm. Hani böyle özenle bezene hazırlanmış de, evet, e, resimler güzel. var, e, evet. illüstrasyonlar var. Ermenicesi çok daha böyle hani sade. basit, çok sade, hiç resim vesaire kullanılmamış. E, daha ileride e, hani ben bir tanıklık gördüm Arnavutca'dan bahsediyor. Evet. Karşılaşmadım. Fransızca'dan o bizzat kendisi bahs bahsediyor. Ee, kendisi 1920'lerin hemen başında e, e, Bük, Bükreş'te kendisi ve orada Hagop Siruni adlı e, başka bir yazarla kendi eserleri üzerinden bir sohbet gerçek gerçekleştiriyor. Daha sonra Siruni bunları yayınlamış e, 1927'den. E, burada kendisi e, hani bu çevirilerden bahsediyor ama çok e, bu romanın üstünde dur durmuyor kendisi. Hani bel. bel belli ki kendisi için o kadar da mühim <gülüyor> bir roman değil bu Abdülhamit Reşardoğlu. Hani kendisine sorulduğunda hmm. hangi romanlarınız sizin için değerli? Kendisi işte Yol yeah, Panchun'un pan adını anıyor ve şeylerden bahsediyor. Taragan'ın Gniga Mütevellinin Eşi diye bir romanı var. Tef tef tefrik olarak yayınlamış. Ondan bahsediyor diğerlerinden. Çok bahsetmiyor. Ee, çok enteresan 1921'de Halep'te yayınlanmış bir Arapça çevirisi var. Hmm. Bu Osmanlıca çevirinin üzerinden yapılmış. Ee, Salahattin Al-Kaukibi adlı ee, Osmanlı Meclisi Mebusan'ı e, e, üyelerinden e, şair ve din bilginin Mesud Al-Kaukibi'nin oğlu. Herhalde hani tahminimiz o e, babası Mesud Al-Kaukibi. O dönem hani İstanbul'daydı bu roman muhakkak konuşuluyordu. Herhalde oğluna dedi ki hani böyle bir çeviri de yapabilir misin? Ve e, İtilaf Partisi kurucularından aynı zamanda bu adam hmm. hani e, bir Abdülhamit'e karşı da zaten o dönem herkes de olduğu gibi karşıtlığı var. Ve cilt halinde Halep'te yayınlanıyor. cilt. Evet bu Salahattin Al-Kahuki aslında çok önemli de bir insan Suriye e, ve Arap e, dünyası için. Çünkü hani 1901'de doğmuş, kitabın çevirisini 1921'de yapmış. Yani 19-20 yaşındayken bu çeviri yapıyor ve hayatta ede Edebiyatla da ilgilenmiş bir insan değil tahminiyle tıp üzerine yoğunlaşmış. Kendisi zaten doktor hani tıp kitapları çevir, çeviriyor. Fakat sağ, sağ, sağ sadece bu kitaplar bir edebiyesere çevirmiş oluyor ve e, her, herhalde e, e, Gervantodya'nın haberi yoktu bu çeviriden. Hmm. Olsa zaten Siruni ile yaptığı sohbette bunu da söyleyecektim. Yervant Odyan'ın bir başka romanı da var. Bununla çok benzerlik gösteren hem konu itibariyle hem kaderi itibariyle. Salih Hanım veya Ordu Müstebite Karşı burada işte az önce bahsettiğimiz Saliha'nın şeyini devam ettiriyor. Macerası, Ma macerası devam ediyor. Daha bu, bu sefer ordu içerisinde o Balkanlardaki is isyanlar 1908'i önceleyen dönemde e ve bu şöyle diyebiliriz e Püzantion'da e tefrika ediliyor ve Areverk'te Osmanlıca olarak yayınlanıyor. Hmm, bu, da. bu da. Evet. Hani yine e fakat farklı gazetelerde bu sefer. Hani bu da ayrı bir e, kitap olarak e, ileride e, yayınlanmış, yine çok büyük ilgi görmüş. Fakat dediğim gibi yine e, Yervant Odyan için hiçbir şey ifade etmemiş. Fakat okurlar bazı... Ee, <gülüyor> evet okurlar için bugün dahi... Bugün dahi evet çok şaşırtıcı. Evet çiçeğim. hani bizim yani çok enteresan aslında Osmanlı'yı anlamakta ben çok zorlanıyorum. Hani Hı -hı. bugünkü Türkiye'de yaşarken Osmanlı'yı anlamak gerçekten çok zor. Hem aslında şunu düşündüm birbirlerinin eserlerini tercüme ediyorlar evet. fakat diğer taraftan da birbirlerinin dillerine hakim değiller demek ki. Evet. Evet doğru. Yani Osmanlı aydını ya da halk diyelim hani kitlesel olarak Ermenice okuyamıyor ya da Osmanlıca dahi okuyamayanlar var. Bel belki hani Rumca olarak çevriliyor. Bu bir bakıma hem zenginlik hem de bize sanırım toplumun ıı, şeyi açısından o mozaiğinin nasıl bir mozaik olduğu açısından da bir fikir veriyor. Evet Peki biraz e, İngilizce çevirisi hiç olmuş mu biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla yok. Çünkü o da ilginç olabilirdi. Yani zaten orijinalinin İngilizce olduğu düşünülürse. Biraz bir romandan da çok kısa bir zamanımız kaldı ama romanın biraz kendisinden de bahsedelim. Hı hı. E, dediğiniz gibi roman ilk önce e, bayağı bir polisiye kurguyla devam ediyor. E, ve ben oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Sherlock Holmes'ün e, İttihat ve Terakki üyeleriyle karşılaşana kadar ki süreç son hı hı. derece polisiye kurgu açısından evet. da... ...iyi kotarılmış. Evet. Fakat sonra dediğiniz gibi hikaye tamamen... E, ...1908'in ilanı sürecine... işte ...fedakar bir kadının çocuklarını hı hı, kaybetmiş... Hı. işte ...kocasını kaybetmiş bir kadının... E, ...hikayesine e, dönüşüyor. E, peki kurgu açısından siz nasıl buluyorsunuz kitabı? Dönemin e, hem Osmanlı Edebiyat hem de... ...çünkü Osmanlı Edebiyat açısından bence çok ilginç. Yani Türkçedeki... Roman tarihi açısından da çok ilginç bir kitap yani o boyutta yani Ahmet Mithat bile öyle değil mesela ondan bir önceki kuşak düşünürsek ne kadar çok eser verdiğini şey yaptığını yani o bu anlamda kitabı nereye koyabiliriz? Evet. Yervant Odyan kendisinin hani diğer eserlerinde de yaptığı gibi aslında bunu gerçekmiş gibi anlatıyor. Evet. Hani biz bunun bir roman olduğu evet. yani yani dönemin okuyucusu romanmış gibi okumuyor. Evet, hani doğru. biz bugün romanmış gibi evet. okuyoruz. Fakat kendisi hani Ermenice Türk, Türk Türkçede bu yok. Çok ilginç. Er, er, Ermenicele yayınlanmasından bir gün evvel kendisi bir hikaye anlatıyor. Hmm. Diyor ki benim çok yakın bir dostum vardı diyor. Kendisi işte Girit'ten geldi bana. Ee, böyle böyle şeyler anlattı Saliya Hanım diye bir kadından bahsetti vesaire ve bu kadının aslında ne kadar vatanperver olduğundan bahsetti, başından neler geçtiğini bahsetti ve Saliya Hanım'ın kendisine anlattıklarını bana ak ak aktardı kim kimseye söylememem şartıyla. Hmm. Fakat artık Salih Hanım da öldü işte Abdülhamit artık yok vesaire vesaire ve ben bunları artık okuyucumuza anlatabilirim evet. diye başlayıp kendisi bütün bu hikayeyi kurgulamaya başlıyor ve hani hatır, hatırlarsanız hani tarihler vererek Tabii, tam gazete tarih. isimleri vererek hani editörü vesaire ben mesela şansım olmadı o şahıslar acaba gerçekler, gerçekler. o o tarihlerde öyle şeyler yayınlandı mı haberler yayınlandı Hı -hı. mı? Herhalde ger, ger, gerçek, gerçek gerçek ya mu, muhakkak halkta bu esrarengiz olaylarla ilgili bir ilgi her zaman vardı ve hmm. kendisi bu dalganın üzerinden kendi romanını aslında roman değil gerçekleri anlatıyorum diye kendisi bu gerçekleri anlatmış evet. ama hani kurgusunun içinde çok fantastik öğeler de mevcut hani bir Batman filmi gibi hani Sherlock Holmes bir Kaya'nın kapıları açılıyor, <gülüyor> evet. içine giriliyor. Kaya'nın içinde gizli toplantı yapan bir örgüt var. Salih Hanım ve arkadaşları. Oradalar. <gülüyor> or, or, oradalar hani hiçbir şey olmuyor. Hani kan dökülmüyor aslında. Roman çok da böyle hani şiddet de çok evet, yok. Doğru. Hani o kadar şey olmasına rağmen ama yine Yervantodya'nın şeyi var burada. Hani hep olayı oluyor oluyor. Son anda diyecek diyorsunuz ki bu öldürülecek kesin artık. Arka kapıdan çıkıyorlar. İşte altta bir gizli bir sığınak var. Sığınaktan başka bir kapıya açılan başka başka bir eve açılan bir kapı var vesaire böyle her şey iç içe iç içe geçmiş. Ama bunun da sonunda ipin ipin ucunu da kaçırmayan bir an, evet, anlatıcı toparlıyor. var. Her evet toparlıyor. Her seferinde toparlıyor. Hani, ya canım bu nasıl oldu dememiyorsunuz. Çünkü kendisi çok ikna edici ...bir şekilde bunları anlatıyor. Ee, diğer taraftan bana ilginç gelen bir durum da şu... Hani, e, er, er, ...Ermeni edebiyatı açısından bakacak olursak... E, ...romanda hiçbir er, Ermeni kara, karakter yok. Hani varsa da bile bir iki Hı -hı. tane Salya Han, Hanım'ın Hı -hı. Ma, mayetinde çalışan evet. bir, bir, bir iki insan... Hani öyle e, yoğun olarak er, er, Ermeniler hakkında anlatan bir roman değil. Tamamıyla Osmanlı hayatını Ermenice ile anlatıyor. Hani biz bugün Osmanlı dediğimizde sadece Osmanlıca aklımıza geliyor. Fakat Osmanlı'nın dillerinden birinin de er, er, Ermenice olduğunu da e, bu şekilde e, hani gör, görüyoruz aslında. Evet çok teşekkür ederiz ben teşekkür ee, ediyorum aslında konuşarak daha çok şey çok var şey var maalesef <gülüyor> ama yani aslında bu şu anlamda da iyi bir program oldu biz Abdülhamit ve Sherlock Holmes'u 3 yıl önce yayınlamıştık fakat mesela Türkçe yazıldığını düşünüyorduk öyle olmadığını yine sizin çalışmalarınızdan öğrendik ve sanırım bu kaydın yayınlandığı günlerde kitabın 3. baskısı da yayınlanmış olacak o yüzden ben e, hem kendi adıma da size çok teşekkür etmek istiyorum. E, teşekkür bu... Ben de teşekkür ederim. Evet yani. <gülüyor> roman kazandığınız <gülüyor> için. kitabın e, serüvenini öğrendiğimiz ve hem de buraya konuk olduğunuz için. E, umarım başka bir zaman e, tekrar bu konuyu daha derinlemesine konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkür ederiz. Seve seve ben de çok teşekkür ediyorum. Hem bu romanı bastığınız için aslında birçok böyle roman var ortaya çıkarılmasını... <gülüyor> Çıkarılması gerekir ama ilk bir adımdı ve çok çok teşekkür ederim bu pro programı davet ettiğiniz için de. Peki. Başarılar. Hoş, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.